Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Peygambere peygamberin sünnetini yapmamak, terk etmek, peygambere muhalefet etmek değil midir? Evet, elbette muhalefet etmektir. Peygambere isyan etmektir. Onun yoluna asi olmak demektir. Rabbimiz Kur'an'da birçok ayette Allah'a ve Resulüne itaat edin buyurmaktadır. Yani kendisine itaat ile Resulüne itaati yan yana saymaktadır. Hatta Nisa suresi 80. ayette men yutir rasule fekat ata Allah Kim peygambere itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Peki kim peygamberin yolundan yüz çevirirse ya da Peygamber'e muhalefet ederse kime muhalefet etmiş olur? Elbette Allah'a isyan etmiş olur. Allah'a muhalefet etmiş olur. Haşir suresi 7. ayette Rabbimiz Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakırın buyurmuştur. O halde kardeşlerim onun bütün emirlerine e, sımsıkı tutunmamız bize emredilmektedir. Buna asi olanlar, bu ayetlere e, asi olmuş olurlar. Yani peygambere itaat itaate yönelik ayetlere de asi olmuş olurlar. E, örneğin Nur suresi 63. ayette e, Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Fel yahzil ladin yuhalifuna an emrihi, onun emrine aykırı davrananlar sakınsınlar." أن تصيبهم ev أو يصيبهم عذاب أليم başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Demek ki peygambere aykırı davranmak, muhalefet etmek, onun sünnetini terk etmek büyük bir suçtur. Yine Rabbimiz Nisa suresi 59. ette şöyle buyuruyor Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Allah'a ve eti'ur rasule Allah'a ve Resulüne itaat edin Bu bir kesin emirdir kardeşlerim. Allah'a ve Resulüne itaat etmeden bir Müslümanın kurtulması mümkün değildir. Örneğin Nisa suresi 65. ayet Rabbimiz diyor ki: Fele ve rabbika la Onlar iman etmiş olmazlar. Hayır Rabbine andolsun ki onlar iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke fima şicra beynehum. Aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem tayin etmedikçe mimma la yecidu fi anfusihim haracam ve verdiğin hükme de içlerinde bir sıkıntı duymaksızın fe e, mimma qadayte ve yusallimu teslima. ve tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar Şimdi değerli kardeşlerim buna benzer örneğini vereceğimiz birçok ayet bulunmaktadır. Allah'ın Resulüne uymak gerektiği, onun sünnetine tabi olmak gerektiği, onun gösterdiği yoldan gitmek gerektiği hakkında. Bütün bunlara rağmen onun yolundan sapanlar ancak hadis inkarcıları zındıklardır. Bunlar pe peygamberin yoluna ihanet etmektedirler. Allah'a Kur'an'a çağırdıklarını söyleyenler ama da, asıl işin asıl gerçek tarafında Allah'a ve Resul'üne isyan etmiş olmaktadırlar. Bu ayetlere göre, biraz önce aktardığım ayetlere göre Allah'a, Resulullah'a isyan eden, onun yolundan yüz çeviren, Allah'a da, yüz, Allah'tan da yüz çevirmiş olacağı için onun yoluna da ihanet etmiş olur. O halde Peygamberin sünnetinden yüz çeviren, onu terk eden, onu hafife alan, ona muhalefet eden büyük bir sapkınlığa düşmüş demektir. Resulullah kesin olarak itaat edilmesi gereken emirler bırakmıştır. O Allah'ın razı olmadığı hiçbir şey emretmemiştir. Kendisi de buna yemin ederek söylüyor. İki dudağı arasından Allah'ın rızası dışında bir şeyin çıkmadığını ifade ediyor. O halde kardeşlerim hadis inkarcısı sapıkların yolundan şiddetle uzak durmalıdır. Elbette hadislerin tamamı kabul edilebilir demiyoruz. Hadisler içinde uydurma rivayetler vardır. Peygamberin yapmışları, o yaptı diye anlatılan rivayetler vardır. Bunları ayırt etmek gerekiyor ancak tamamıyla sünneti inkar eden, sünneti reddeden çevreler var. Bunların küfrü hakkında hiçbir şüphe bulunmamaktadır.